iniz arkadaşlar e, hayırlı akşamlar olsun inşallah iyisiniz Ben duyuyorsunuz görüyorsunuz değil mi Tamamdır nasıl gidiyor yaklaşıyoruz dönemin sonuna değil mi Bugünden sonra bir dersimiz kalacak. Haftaya bugün onu da yapamayacağız. Değil mi? Çünkü e, Tamam Hatice sağ olasın. E, haftaya bugün tatil. Değil mi? 19 Mayıs dolayısıyla. Evet 19 Mayıs. Teşekkürler Meryem. iyiyim. Ne zaman yapalım dersi? Perşembe günü olur mu? Yani 21'inde yapalım mı dersi? 20'si çarşamba olabilir, 21'i çarşamba günü doluyum dersim var. E, 21 nasıl sizin için? 21 Mayıs. Cuma olsa diyor Dilay Peki o zaman Cuma'yı aldım, tamam. Cuma günü Tamam, Cuma günü saat 8'de yapalım dersimiz olur mu? Murat Murat da bizi duyuyor inşallah Tamam herkes muafık Meryem de muafık tamam diyor o zaman Murat e, bizi duyduğunda e, ona hatırlatırız cuma günü saat 8 Evet 22 Mayıs cuma günü saat 8'de. Son dersimizi yapıyoruz ve perdeyi kapatıyoruz arkadaşlar inşallah tamam. Ee, yarın yüz yüze ders yapacak mıyız yapmayacak mıyız ona bakacağım. Çünkü şu an ben sınav programını yaptırıyorum. Yarın sınav programı netleşecek. Bir bakalım e, nereler boş kalıyor. Ee, Haftaya dersi yok. Evet. Şeyma Duruso. Yani haftaya salı günü dersi yok. Diğer günler var. Salı günü yok. Oldu mu? Yanlış anlaşılma olmasın. Dila inşallah bakacağım ee, dediğim gibi sınavlarımız başlıyor ya 28'inde. Ee, bazen bütün sınıflara hatta konferans salonlara dahil e, sınav koyuyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Yoksa tabii ki biz Yüz yüze derslerin yapılmasını isteriz. Bakacağım e, mümkün olduğunca inşallah e, yapmaya çalışırız. Bu arada e, mezuniyet programımız belli oldu. Değil mi haberiniz var? Tamam Murat. Allah senden razı olsun Murat. Süpersin. 22 Mayıs Cuma günü 20 olarak duyuru yapıldı bile. Yani biraz var ya demeden yapıyorsun, helal olsun Murat sen de. Allah razı olsun Allah çocuğuna hayırlı gelecekler nasip etsin Murat, bütün dileyen öğrencilerimizin de eğer çocukları varsa olmayanlara da Allah böyle hayırlı salih çocuklar inşallah nasip eder ileride ee, mezuniyet programımızda bugün e, gene arkadaşlar geldiler tamam Tamam Vahide. Ee, i̇nşallah 1 Haziran değil mi? Haberiniz var. 1 Haziran'da yapıyoruz. Ee, saat 18'de. Allah bağışlasın Meryem. Herhalde Lalelli Mahallesi diyor sınav yerinde. Nasıl sınav yerinde? Farklılık mı var? mi duymadım. Bizim sınavlarımız fakültemiz olacak. Yani sınav yerinde farklılıklar var herhalde. Laleli mahallesi diyor sınav yerinde. Neresi gösterilmiş? Bizim mahallemiz ee, İskender e, neydi bizim mahallenin adı? İskenderpaşa mahallesi zannedersem. Ee, Şeyma yani onu bir yarın baktırayım da ee, yani bizim her zamanki Evet mezuniyet bir e, Haziran'a alındı. Bir dakika Şeyma diyor ki öyle yazıyor. Pazar günü sınavı öyle görünüyor. Kardeşimin ki. E, acaba e, kalabalık olduğu için bir kısmını başka yere mi kaydırdılar bilmiyorum. Haberim yok. E, Şeyma öyle bir şey duymadım. Ama yine araştıracağım yarın inşallah. bakayım neyin nesli öğreneyin. Ee, dediğimiz gibi 1 Haziran'a alındı. Kandil ama o gece iyi ya. Kandilimizi kutlarız biz de Tuğba. <gülüyor> ee, ee, Baba Hasan Alemi mahallesi değişti arkadaşlar. Ee, artık yeni adreslerde Baba Hasan Alemi mahallesi olarak geçmiyor. Eskiden de o. Ee, İskender Paşa Mahallesi böyle öyle bir şey geçiyor galiba bizim ya da Ya Süleymaniye Mahallesi böyle öyle bir şey Merhaba nasıl yazıyor sende Yani babasın alim mi yazıyor ee, Peki, Neyse önemli değil bir şekilde e, yani fakültedesiniz arkadaşlar üzerinde ilahiyat fakültesi yazmıyor mu? Sınav yeri olarak. Sınav yeri olarak ne yazıyor arkadaşlar? Evet tamam. İster Baba Hasan Alemi yazsın, ister Süleymaniye yazsın, ister Eskender Paşa yazsın, fark etmez. Eğer ilahiyat yazıyorsa bizdesiniz. Tamam arkadaşlar. O Lalevi'deki arkadaşın e, kağıdında ne yazılı? E, kimdi biraz evvel? Şeyma Sen miydin? Kardeşiminkinde laleli yazıyor diyen orada da ilahiyat mı yazılı bina bina adı ilahiyat mı Eğer bina adı ilahiyatsa başka ilahiyat yok arkadaşlar tam şeye mavi bir bak ilahiyat yazıyorsa başka ilahiyat yok hepiniz fakültedesiniz ama başka bir bina yazıyorsa ona bir şey diyemem Peki, 1 Haziran'da inşallah sizleri e, bekliyoruz arkadaşlar mezuniyet programımıza. E, Paşa e, Tıp Fakültesinin e, kampüsünde e, bir e, e, auditorium var. Orada inşallah olacak bizim mezuniyet programımız. İnşallah iyi bir pro program olur. E, hep birlikte... E, Mezuniyetimizi kutlarız arkadaşlar. Diyelim ve derse başlayalım. Olmaz mı? Evet. Bugün Mahmud el-Alusi. ha şey mi? Edebiyat fakültesi yazıyorsa o zaman o arkadaşlarımız evet lalede de sınava girecekler. Onlar lalede de girecekler. Doğru. Edebiyat fakültesi yeri lalede? de. Bizde değil şey mi? O arkadaşlar bizde sınava girmeyecekler demektir İlginç. İlk kez bizim öğrencilerimizi başka bir binaya vermiş oluyorlar. Acaba başka öğrenciye de bize mi verecekler? Neyse ben yarın konuşurum. Ee, nedir ne değildir öğrenirim. Tamam. Evet bugün arkadaşlar Osmanlı'nın son dönemlerine doğru son dönemlerinde yaşamış diyelim. Ve o dönemede öyle mi Ayşe haberim yoktu. Demek ki daha geçen yılda vermişler diyor Ayşe. Ee, demek ki bizim İktisat Fakültesi'nde şeyde finalde mi vermiş dedi Selma. Hani tek ders sınavında olur. Finalde Allah Allah başka yere vermişlerdi. İlginç. Neyse. Neyse bir şey olmaz önemli değil ee, inşallah orada olsun bizde olsun çok sıkıntılı oluyor dışarıdan geliyoruz bilmiyoruz İstanbul'u doğru haklısın Şeyma ee, evet keşke fakültede olsa hepsi fakülteye verirse ama demek sığmıyor herhalde ondan başka bazı arkadaşlarınızı veriyorlar ben yarın bir araştırayım ee, durum nedir ne değildir onu bir arkadaşlar. Mahmud El Alusi dedik işleyeceğiz. Osmanlı'nın son dönemlerine doğru yetişmiş önemli bir alimdir, müfessirdir. Ve onun çok önemli bir tefsiri Ruhul ma'ani fi tefsiri Kur'anil azim ve sebe'il mesani Bu tefsiri arkadaşlar çok önemli bir e, tefsirdir. E, müellifimizin asıl adı, uzun adı bu Sena Şihabuddin Mahmud bin Abdullah bin Mahmud el Hüseyin el-Alusi el-Bagdadi der. Yani kenerlemiş Bağdatlıyım. Zaten burada da görüyoruz. 1802 yılında Bağdat'ta 1217 Hicri yılında Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. O güzelim şehir olan Bağdat'ta ama maalesef bugün pek bir eser yani kültürden, medeniyetten ilimden irfandan eser kalmamış, savaş şehri haline gelmiş bir Bağdat'la karşı karşıyayız. Ee, i̇şte müfessirimizin ailesiyle ilgili bilgiler var burada görebilirsiniz. Ee, Hülagu'nun Bağdat'ı istilası üzerine e, ailesi Alus denilen bir adaya çekiliyor, göçüyor ve ondan orada yetişiyorlar. Ee, Fırat Nehri üzerinde bulunan bir yerdir burası. O yüzden de onlara Alusi adı veriliyor. Küçükken iyi bir eğitim alıyor. Ailesi zaten bir ilim ailesi. Babası reis Müderris'in idi. Yani bizzat kendisi çocuğun geçmesine katkı veriyor. Buna detaylı olarak okumaya çalışın arkadaşlar. Yani kendini ilma adamış. Sahip olduğu her lokmayı öğrencileriyle paylaşan bir e, zat, bir alim. Sık sık evinde ziyafetler veriyormuş öğrencilerine. Aynı zamanda e, toplumu e, bilgilendirmek üzere e, camilerde vaaz ve irşat görevlerinde e, bulunmuş. E, kadı, kadı olarak görev yapmış. Kendisi e, Bağdat Hanefi Müftülüğü e, müftüsü olarak e, önce fetva emini olarak görev yapıyor. E, sonra daha üst makamlara kadar çıkıyor. Bazı dedikodular yüzünden görevinden el çektiriliyor. Nihayet 1248 e, 1833 yılında e, en üst makam olan e, ba Bağdat'ın hanefi Müftüsü ünvanını da elde etmiş oluyor müfessirimiz. Bu arada İstanbul'a geliyor arkadaşlar. Ee, e, İstanbul'da e, görüşmeler yapıyor. Yazığı, yazdığı tefsirini, tefsir Ruhul Meani'yi e, o zamanki padişah olan Sultan Mahmud'a e, takdim e, e, ediyor. Daha sonra yazdığı ciltleri Sultan Abdülmecid'e ithaf ediyor. E, sonra e, tabii ki belli bir süre 21 ay gibi İstanbul'da kaldıktan sonra geri dönüyor Bağdat'a. Ee, hem e, İstanbul'dan Bağdat'a gidişini hem e, Bağdat'ın İstanbul'a gelişini hem İstanbul'da geçirdiği günleri bütün bunları arkadaşlar e, kitap olarak yazıyor. E, bunlar yayınlanıyor arkadaşlar. Çok önemli e, bilgiler veriyor. Yolda İstanbul'dan Bağdat'a dönerken yolda e, e, hastalanıyor e, arkadaşlar e, ve neticede de bu hastalığın e, sonunda e, vefat ediyor. Hastalığı da sıtma hastalığı, bir bu sinek e, yoluyla bulaşan bir hastalık. Bununla e, işte hastalanıyor ve daha sonra 1270 Hicri 1854 Miladi tarihinde müfessirimiz Bağdat'ta vefat ediyor e, arkadaşlar. Alusin'in cenazesine tabii büyük bir e, büyük bir kalabalık katılıyor ve marufu kerkinin kabistanına def nediliyor müfessirimiz. E, çok eseri vardır bunlardan biri. E, bunlardan biri biraz sonra sözünü edeceğimiz e, tefsiridir. Ee, müfessirimizle aynı, e, aynı zamanda yani mesela e, asrın allamesi olarak kabul edilen reddül muhtar ala eddürrül muhtar sahibi i̇bn Abidin e, ve kendisinden önce Bağdat müftüsü olarak görev yapan Abdülgani Cemil Efendi, Muhammed Said Efendi e, tarafından tasdik edilmiş ve onların hüsnü muamelelerine muhatap olmuştur. E, müfessirimiz. Bütün bu alimler e, ilmini, e, bilgisini takdir etmişlerdir. Müfessirimiz e, dediğimiz gibi pek çok eser yazmıştır. E, bunlardan bazıları işte burada görebiliyorsunuz. Mesela e, Neşvetü Şimul Fil Sefer İlâ İstanbul ile İstanbul. Eskiden özellikle bazı yerlerde İstanbul'un adı İslambul idi. İslambul evet. Dakayıkut Tefsir diye bir eseri var. Şerhül Burhan fi Itaat'us Sultan diye bir eseri var. El Ecvabe'l Irakiyye ala'l adında bir eseri vardır. Ondan sonra Sufretuz Zat eee li Safra Safret'il Cihad adında bir eseri vardır el ecbe el iraki an el adında bir eseri vardır vesaire vesaire özellikle bu el es ile el ecbe el ecbedi eserlerinde işte Lahor'da ortaya çıkan yeni dini akımların görüşlerine, düşüncelerine değiniyor ve onlara reddiyeler yazıyor, cevaplar veriyor. Bir de İran yani işte İran'da ortaya çıkan anlayışlar, Şii anlayış, onların iddiaları Onlara cevaplar veriyor. Böyle muhtelif alanlarda müfessirimiz eserler de yazmıştır. Döneminin sorunlarına temas eden eserler yazmıştır. Bizim için en önemli eseri e, burada kendisinden bir metni okuyacağımız Ruhul Maani" adlı tefsiridir. Fî tefsirille Kur'anil azîm ve s-sebe'il mesâni. Arkadaşlar bu tefsiri en önemli eseridir. Bu e, yani müfessirimizin tefsirinin yazımı ile ilgili şöyle bir olaydan bahsediliyor. Bir kere müfessirimiz, şuna isterseniz birlikte okumaya çalışalım kısaca, bir rüya görüyor arkadaşlar. Yani tefsir yazma merakı çocukluk döneminde başlamış müfessirimizin. Mukaddimesinde de zaten buna kısaca değiniyor. Ondaki garip lafızları anlamak, güzellikleri elde edilmek için çoğu zaman gece uykusundan fedakarlıkta bulunduğunu, ilim yolculuğuna çıktığını, sürekli gayret sarf ettiğini anlatıyor. Bunun için zamanını iyi değerlendirdiğini, Allah Teala'nın da kendisini Kur'an-ı Kerim'in hakikatine vakıf kılarak o yüce kitabın inceliklerini anlamaya muvaff muvaffak kıldığını anlatıyor. Bir taraftan bu konudaki bir ikimini bir kitap halinde yazmak isterken e, tabii alimimiz bir taraftan da tereddüt ediyor. Acaba böyle bir şey yapsam mı yazmasam mı? Nihayet bu tereddüdü 12, 1252 Hicri 1837 miladi tarihinde Recep ayının cuma gecesi gördüğü e, rüyasından sonra ortadan kalkıyor. Tereddüt ortadan kalkıyor. Rüyasında Allah Teala kendisine yeri ve göğü kat etmesini ve ikisini enine boyuna bitiştirmesini, bir elini göğe, diğer elini suyun kaynağına indirmesini emrediyor. Gördüklerinin büyük bir şey olduğunu anlamış olarak uykusundan uyanayan, uyanan müfessirimiz e, tabii yorum arıyor rüyasına. Neticede de bu rüyanın bir tefsir telif etmeye işaret ettiğini e, anlıyor ve e, bu rüya sayesinde tefsirini yazmaya karar e, veriyor arkadaşlar. E, isterseniz detaylarını siz daha fazla uzatmayayım okuyayım. Yalnız şu kadarını söyleyeyim yeter. Gerisini lütfen siz metinden okumaya çalışın. Müfessirimiz tefsirini yazarken de yani bazı böyle olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldığına dair bilgiler vardır. Mesela bir yandan zaten e, resmi görevlidir. Gündüz resmi görevini yapıyor müfessirimiz ailesi. Akşamları eve geldiğinde mutlaka her akşam sohbet yapıyormuş. Ya kendi evinde ya da bir evde mutlaka sohbet yapıyormuş. Geç saatlere kadar da gelen insanlarla oturup sohbet yapıyor. Onlara bazı nasihatler de duruyor. Sonra herkes çekildikten sonra oturuyor tesirini yazıyor. Tabii ki bu geç saatler oluyor. 1-2 saat e, e, işte müsvedde olarak bir şeyler karalıyor. Ondan sonra da sabah olunca da tekrar yani biraz dinleniyor. Sabah olunca tekrar işine gidiyor. Yalnız evinde 10 tane e, katip arkadaşları tutmuş müfessizimiz. 10 tane katibi var. Bu akşam 1-2 saat içerisinde karalama olarak yazdığı e, sayfaları bu katiplere veriyor. O katipler gün boyu bunları temize geçiyor ancak bitirebiliyorlar. O kadar e, kısa bir süre içerisinde bu kadar çok şey yazabiliyormuş. E, dolayısıyla tefsirin böyle bir e, yönünün olduğunu e, belirtmiş olalım. Dediğim gibi detaylar lütfensiz okuyun. E, sadece şunu da belirt, belirtmiş olayım ve bitireyim anlatma konusunu tefsir özellikle 19. yüzyılda yazılmış en önemli tefsirlerden biri belki de önlemlisidir arkadaşlar tasavvufi yönü de olan bir tefsirdir özellikle baş kısmı yani ilk ciltlerinde çok önemli tasavvufi bilgiler vermiştir bu yüzden bazı e, araştır, araştırmacılar tefsiri, tasavvuf tefsiri olarak nitelemişlerdir. Ama içinde çok miktarda tasavvufi bilgi olmakla birlikte yine de tefsirin tamamen bir te, tasavvuf tefsiri olduğunu söylememiz mümkün e, değil. E, çok iyi bir Arapça bilgisi olduğu için ayetlerin e, gramatik tarihlerine de çok yer vermiş ve önemli bilgiler vermiştir bu konularda. Adresin üzerinde çok ve tefsirin üzerinde çok çalışmalar yapılmış. Bunlar da burada göre e, biliyorsunuz. Diyelim bu kadar yeter arkadaşlar. Lütfen gerisin. Çok bilgi var çünkü. E, gerisini siz okuyun. Biz gelelim metnimize Tamam arkadaşlar? Peki. nereyi okuyoruz? Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerini Okumaya çalışalım arkadaşlar. Ee, bu ayetler üzerinde e, bazı ihtilaflar olduğunu belirtelim. Yani kimlerin söz konusu olduğu ayette kimlerin söz konusu edildiği hususunda bazı ihtilafların olduğunu hatırlatarım. E, alimlerimizin ki metinde belki hepsini okuyamayacağız ama metinde de bu bilgi az biraz geçiyor bazı alimlerimiz daha doğrusu alimlerimizin çok büyük bir kısmı alimlerimizin çok büyük bir kısmını ayette sözü edilenlerin zina yapanlar olduğunu yani kadın ve erkek olarak zina yapanlar olduğunu söylerken ve ayeti buna göre yorumlarken ayetin nes edilmiş olabileceğinden bahsederken Ebu Ebu Müslim el-İsbihani adındaki bir alim başta olmak üzere az sayıda bazı alimlerimiz e, bu ayette e, zinanın söz konusu olmadığını, bu ayette yani özellikle 15. ayette kadınların kendi aralarındaki fuhşu, fuhşundan söz edildiğini, yani kadın kadına ilişki, ilişkiye girmek Bugün buna lezbiyen ilişki mi diyorlar? Ne diyorlar? Ee, öyle bir öyle lezbiyen mi diyorlar bu insanlara? Yani kadın kadınla ilişki içerisine girenler lezbiyen galiba diyorlar. Ee, 15. ayetin bunlardan e, bahsettiğini, 16. ayetin ise erkek erkeğe e, ilişkiye girenlere e, onlardan bahsettiğini e, ifade etmiştir. Dolayısıyla bu ayette, bu iki ayette e, e, zinanın değil e, Lezbiyen ilişkiyle Homoseksüel ilişkinin Söz konusu olduğunu söylemiştir e, Melek Nur diyor ki Bu yorumu yapan kimdi hocam Bu yorumu yapan ilk kişi Aşağı yukarı onu söyleyebiliriz Ebu Müslim el-İsfahani'dir arkadaşlar Ebu Müslim el-İsfahani Bu şekilde yorumlayan e, başında Bu geliyor arkadaşlar ayeti bu müfessizimiz böyle yorumlamış ve bunların mensuh olmadığını, hükümlerinin aynen bugün de geçerli olduğunu söylüyor. Yani e, Ebu Müslim'e göre e, herhangi bir nesih olayı söz konusu değildir. Bu ayetler bugün de caridir, geçerlidir hükümleri. E, tamam Elif Nur tekrarlar mısınız? Peki tekrarlayayım. Yani dedik ki e şöyle söyleyelim, biraz soru üzerinden götürelim. E, bu iki ayetin yorumu konusunda ihtilaf vardı değil mi arkadaşlar müfesselerimiz arasında? Değil mi? Evet diyeceğiz değil mi? Evet diyeceğiz. Evet, tamam. Bak demek ki Melek, Elif Nur duyuyor musun? Bu ayetlerin yorumu konusunda, alimlerimiz arasında ihtilaf var. Alimlerimizin büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı bu iki ayette neyle ilgili olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Büyük bir kısmına göre evet zina ile ilişkili olduğunu söylüyorlar. Yani zinadan burada kastımız erkek ile kadın arasındaki zina, değil mi? O. Peki bir alimimiz 15. ayeti neyle ilişkilendirmişti? Bir alimimiz 15. ayeti neyle ilişkilendirmişti arkadaşlar? Evet, lezbiyen, lezbiyenlikle ilişkilendirmişti. Yani kadın kadına e, fuhuş. Kadınların kendi aralarındaki fuhuşuyla ilişkilendirmişti. Peki, 16. ayet neyle ilişkilendirmişti? 16. ayette erkek erkeğe e, melekli arkadaşımız yazıyor. Evet, homoseksüellikle ilişkilendirmişti. Peki, bunu yapan hangi alimdi? Kimdi bunu, bu yorumu yapan? Kimdi bu yorumu yapan? Eee... Kimdi? İsfahani. Ne İsfahani? Ne? Ebu Müslim el İsfahani. Evet arkadaşlarımız yazdılar. Ebu Müslim el İsfahani. Tamam. Geç giren arkadaşımız kimdi? Geç giren arkadaşımız Elif Nur. Tamam Elif Nur. Bak senin için bütün dersleri özetledik. Bütün konuyu özetledik. Tamam. E, peki tamam. Şimdi bakalım. Okuyalım birlikte e, metinden de görmeye çalışalım. Yani dediğim gibi bu metinde biz ne kadar okuyabileceğiz bilemiyorum. Ama metnin ilerleyen sayfalarında müfesserimiz ahlusi bu bilgiyi veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Peki şimdi başlayalım okumaya. Bismillah. O kadınlar ki biliyorsunuz. E, vellati kelimesi, ellati kelimesi, bir de ellevati var değil mi? Bunlar elleti kelimesinin çoğuludur elleti o kadın ki, o kadın demek. Lati bunun çoğulu, o kadınlar ki. E o kadınlar ki ne yapıyorlar? ye'tinel fahişete fuhuş yapıyorlar. O kadınlar ki fuhuş yapıyorlar. min nisayikum yani sizin kadınlarınızdan sizin kadınlarınızdan fuhuş yapanlar bu fuhuş kelimesi arkadaşlar onu da belirtelim ee, böyle hani biz e, örgün, örgünde öğrencilerimize e, semantik diye bir ders semantik tahlil diye bir ders e, veriyoruz seçimlik ders olarak e, keşke de, de öyle dersler olsa onlar da işlesek çok yolu. semantik dersinde kelimelerin İlk ortaya çıktığı zamanki anlamları ve tarih süreç içerisinde yani bugüne kadar gelirken e, uğradıkları değişiklikler. Mesela anlamı değişmiş midir, anlamı daralmış mıdır, anlamı kayıp mı olmuştur, anlamı genişlemiş midir falan bunlarda, bunlardan bahsediyoruz. E, bir dilden başka bir dile geçerken nasıl bir değişiklik söz konusu olmuştur bunlardan bahsediyoruz. Bu fahişe kelimesi de böyle bir kelimedir arkadaşlar. Ee, e, Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde geçiyor. İnne salate tenha anil fahşaa ida. Fahşa şeklinde geçiyor. İşte burada da mesela ve la, la takrabuz zina innehu kana ayetinde de fahişe diye geçiyor. Burada da yine fahişe diye e, geçiyor. Dolayısıyla muhtelif kullanışları var e, kelimenin. Peki ne kastediliyor? E, genelde e, arkadaşlar e, yani çirkin davranışlar e, e, bu kelimeyle çirkin davranışlar kastediliyor. E tabii zina da çirkin bir davranıştır. Hoş olmayan e, bir davranıştır. Dolayısıyla zina fuhuşun bir alt e, kümesidir diyelim. Yani fuhuş zinayı da içine alan Çirkin davranışları ifade eden bir geniş kapsamlı, geniş anlamlı kelimedir. Fakat bu kelime Türkçe'ye geçerken, Türkçe'ye e, e, intikal ederken bu bir anlam daralmasına uğramış. Anlam daralmasına uğramış. Sadece zina e, anlamını veriyoruz. Mesela işte şu kişi fuhuş yapıyor dediğimiz zaman onun zina yaptığını kast ediyoruz. Diğer çirkin davranışlar e, kelimenin e, anlamından çıkmış. Anlam daralması olmuş. Sadece zinaya hasrolmuştur. Dolayısıyla e, Türkçedeki kullanımı esas alırsanız burada da fuhuş dediğiniz zaman sanki kadınların fuhuş yaptığından bahsedersiniz. Ama Arapça orijinal ifadesiyle kelimeye baktığımız zaman burada fahişe kelimesinin biraz evvel dediğimiz gibi çirkin davranış. Sadece erkekle kadın arasındaki zinayı değil her türlü çirkin davranışı ifade ettiğini belirtelim. Burada da öyle bir durum var yani Ebu Müslüm el esas alacak olursak Evet bizim dilimizde Gönül söylüyor sadece zina anlamında kullanılıyor dedik ya anlam daralmasına uğramı sadece zina anlamı var Türkçe'de ama Arapça'da zina yanında diğer çirkin davranışlar mesela işte kadın kadına ilişki eğer Ebu Müslüm'ün görüşünü esas alacak olursak Burada kadın kadınla ilişkiden bahsediliyorsa bu nasıl bir davranıştır? Bu kadınla erkek arasındaki zina gibi bir zina değildir. Ama bu da bir tür zinadır. Kadınların kendi arasındaki zinasıdır. Ve bu da bir çirkin davranıştır. Nahoş bir davranıştır. Yani fuhuştur. Ee, erkekle kadın arasındaki zina gibi bir zina değildir. Ama çirkin bir davranıştır. Fuhuştur. Dolayısıyla bu kelimenin kapsamına giriyor. Fahişe kelimesini bu şekilde... Düşünelim arkadaşlar. O halde bir daha söylüyoruz. Kadınlarımızdan fuhuş yapanlar. Kadınlarımızdan fuhuş yapanlara gelince. Müfessidük şuru'un. Ne diyelim burada? Şuru'un. Fi beyani ba'dıl ehkâmil mutaallikati bir ricali ve Bu da şurun ne anlama geliyor arkadaşlar? Şuru'un kelimesinde ne anlam verelim? Hadi bakalım bir anlam bulmaya çalışalım. Şuru şeriat mı acaba? Wow, erva. Hayır hocam, ne şeriat? Başlangıç diyor. Melek Nur da aynı şeyi Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şuru, yeni bir başlangıç diyelim. Yeni bir konu diyelim isterseniz. Bir yeni bir konudur. Yeni bir başlangıçtır. Hangi konuda? Fi <gülüyor> beyani, bazı ahkâmın, bazı hükümlerin beyanı ile ilgili yeni bir konu, yeni bir cümle yeni bir başlangıç. Eee Melek Nur hükümlerin evet beyanı konusunda. Peki bu hükümler neyle ilişkilidir? El mutaallikati bir ricale ve nisae. Erkekler ve kadınlarla mütealli ilgili, onlara müteallik hükümler. Bunların açıklaması mahiyetinde bir ibare bir cümle bir başlangıç cümlesi var arkadaşlar. Demek ki bu ayet erkeklerle kadınlar Allah'a ilgili erkek ve kadınlarla ilgili bazı hükümleri açıklayan bir ayet. Ee, peki nereden sonra geliyor bu, bu e, ayet? Bu başlangıç neden sonra oluyor? Hangi konudan sonra buna biz başlamış oluyoruz? İzra beyâni ehkâmil mevarîfi. Mevarîf nedir arkadaşlar? Mevarîf nedir nedir arkadaşlar? Miras. Evet çok güzel. Mirasla ilgili hükümlerin beyanının ardından değil mi? Miras konusu. Çünkü ondan önceki ayetlerde miras. İşte li zekeri müthlü havdül unteyini diye başlayan ayette işte erkeğin payı, kadının payının iki katıdır diyor. Arkasından işte babayla eğer iki kardeşle durum nedir? Üç kardeşle durum nedir? Babanın payı nedir? Annenin payı nedir? Diğer akrabaların payı nedir? Bütün bunları ayetler, bundan önceki ayetler teker teker açıklıyor. Onlara biz ayet-ül mevaris diyoruz veya ahkam-ül mevaris diyoruz. İşte bu ayetlerin, isr demek peşinden, arkasından. Bu ayetlerin peşinden, bu ayetlerin arkasından gelen yeni bir cümle, başlangıç cümlesidir. Peki neyle ilgilidir? Dediğimiz gibi erkek ve kadınlarla ilgili bazı hükümler. Bunları bize açıklıyor ayet. ''Vellati'' ayette geçen ''Vellati'' kelimesi arkadaşlar ''Cem'u elleti ''Ellati'''nin e, nesidir? Çoğuludur. ''Ala gayri kıyasin ancak nasıl nasıl bir çoğul arkadaşlar bu? Yani elleti nasıl ''Ellati'' yapıyoruz? ''Gayri kıyas'' yani bu kural dışı harika. Melek Nur çok güzel bir şekilde çevirdi. Ee, kural dışı olarak arkadaşlar kural dışı olarak biz ne yapıyoruz? Böyle bir cemi yapıyoruz. Peki Vakila e, denilmiştir ki aynı zamanda bununla ilgili hiya sigatun mevduatun lil cem'i. Bu sadece cem için ortaya konulmuş bir sıga'dır. Yani o başka bir şey için kullanılmaz. Sadece cem için. Yani dolayısıyla hani ellatiden türetilmiş değil de sanki sadece e, cem için kullanılmak üzere kurulmuş özel bir sigadır. Peki bu kelimenin e, cümle içerisindeki konumu nedir? İrab bakımından bakacak olursak diyor ki ve mevduha ve mağdihuha ạ dersiniz. Konum konum itibariyle kelime merfudur. Ala el ibtidai mübteda olması itibariyle mebtul. ve merf, merfudur. Yani irap olarak bakacak olursak kelime arkadaşlar e, müpteda e, işte, e, müpteda olması itibariyle merfudur. Tamam arkadaşlar. Vel fahişetu Şimdi gelelim fahişe kelimesine. Nedir e, fahişe kelimesi müfessirimizin izahına göre? ma iştedde kubuhuhu. Ne Yani kubuh neydi arkadaşlar? Kubuh neymiş? Ne demek? Çirkin. Harika. Çirkin davranış. İçtedde kubhû nasıl olsun peki? İçtedde kubhû ne olsun? Nasıl çevirelim? Nasıl? İçtedde kubhû ne olsun? Çok çirkin. Harika. Şeyma tam çirkinli şiddetli olan demeyelim Ervan. Ne olur? Böyle bir şey var mı Türkçe'de? Çirkinliği şiddetli olan. Hayır. Şeyman yaptığı gibi çok çirkin. Birimiz de böyle. Yani çok çirkin davranış demektir. وَالْفَاحِشَةُ فَاحِشَةَ ma اِشْتَدَّ قُبْحُهُ Çok çirkin davranış demektir. Peki hangi anlamda daha çok kullanılıyor? وَاسْتُعْمِلَتْ كَثِيرًا فِي الزِّنَا Her ne kadar başka anlamlarda varsa çoğunlukla bu kelime hangi anlamda kullanılıyor arkadaşlar? Zina anlamında değil mi? كَثِيرًا فِي الزِّنَا Çoğunlukla zina anlamında Kullanılıyor. Peki neden zina anlamında kullanılıyor? en Hu zamiri kime gitsin arkadaşlar burada? لِأَنَّهُ لَكِ هُ Zamiri Ona bir yer bulmamız lazım. Zinaya gidiyor tabi çok güzel. Zinaya gidiyor. لِأَنَّهُ Çünkü zina min اَقْبَحِ الْقَبَائِحِ اَقْبَح Ne demek? اَقْبَحُ onu Onun arkadaşlar. Kabahatların en çirkini, fena değil. Ayşe'nin çevirisi fena değil. Başka ne diyebiliriz? Ee, başka ne diyebiliriz? Kötülerin en kötüsü. Eh olabilir. Kabahatların en büyük, güzel. Tamam. Bunların hepsi olabilir. En büyük, kötülük. Çok güzel. En çirkin e, davranış diyebiliriz. En... Yani bu, bu çevirlerin hepsi fena değil yani. kabahatlerin en kötüsü en çirkin, en büyük kötülük, en çirkin davranıştır çünkü zina en çirkin davranıştır, en büyük kabahattır en kötü kabahattır, kabahatların en kötüsüdür ee, arkadaşlar peki ve huva el muraduhuna bakın hemen müfessirimiz görüşünü belirtti neymiş müfessirimize göre e, buradaki ayetten kasıt arkadaşlar ve huve, ve neyin yerini tutuyor? Ve huve neyin yerini tutuyor arkadaşlar? Zinanın yerini tutuyor harika. El muraduhuna. Yani o zaman büyük müfessizimiz burada da zaten murad edilen, yani bu ayette murad edilen neymiş? Zinadır. Ala sahihi, sahih kavle göre diyor. Demek ki müfessizimiz Ebu Müslüman İsfahani'nin görüşünü yani bu ayeti lezbiyen ilişkiyle e, açıklamak şeklindeki yorumu ne yapmıyor, ne yapmıyor, doğru bulmuyor, tasvip etmiyor diyor ki sahih olan burada söz konusu olan zina e, olduğu şeklindeki görüştür. Yani bu bu yorumu kabul ediyor. Peki buradaki nisa min nisa kum dedi buradaki kadınlar kim? Valmurad murad nisa i bu ayetteki kadınlardan kasıt كَمَا قَالَ أَسْسُدِّيُّ Süddin'in belirttiği gibi وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ إِبْنُ جَرِيرٍ İbn-i Cerir'in de ondan e, naklettiği gibi اَنْنِسَاُوا لَاتِي قَدْ أَنْكَحْنَا وَأَحْسَنَّا Demek ki buradaki kadınlardan kasıt nikahlanmış evli kadınlar demek arkadaşlar. Nikahları kıyılmış Evli kadınlar demektir. Aa, demek ki burada söz konusu olan bekarlar değilmiş. Hmm, uhsinne diyelim Hanife. Ee, uhsinne. Evet daha güzel. Ee, demek ki ayetten kastedilen e, arkadaşlar ne değil? E, bekarlar değil. E, evliler, nikahları kıyılmış evlilerdir. Peki ve ve yani bunun misali bu rivayetin benzeri veya bu anlama geldiği hususu veya ve mislihu diyebiliriz yani bunun benzeri bir rivayet ve mislihu dem daha güzel olur eee İbn Cerir'den de gelmiştir. Buradaki kadınlardan kimlerin söz konusu edildiğini anlattık değil mi? Evli kadınlar Peki e, e, e, eğer burada işte evli kadınlar fuhuş yapmış iseler ne yapalım? Fe teşhidu ey fatlubu en yeshedu. Fatlubu en yeshhede diyelim evet. Fe teşhidu yani şahitlik yapın. Fa e, şahitlik yapsın. Ey fatlubu en yeshhede. Yani şahitlik yapmalarını isteyin, aleyhine bu kadınların aleyhine. Yani bu kadınların aleyhine şahitlik yapmalarını isteyin. Ee, e, hangi kadınlar diye aleyhine fahishete, yani fuhuş yapmış olan, fuhuş ilişki içerisine girmiş olan bu kadınların aleyhine, yani böyle yaptıklarını dair. Şahitlik yapmalarını isteyin. Kimden isteyelim bunu? Arbaten minkum. sizden, dört kişiden. Ee, arkadaşımız video hocam, ekranı büyütebilir miyiz diyor. Bir bakalım. 125 yapsak ne olur? Bu sefer de kayboluyor arkadaşlar. Bakın kayboldu. Bu nasıl büyütebiliriz? 100 yapsak daha da küçüldü. Peki 110 yapsak ne olur? 115 yapalım. Böyle yapalım. Ee, şimdi nasıl oldu? Ee, ancak anca bu kadar büyütebiliyorum. Daha fazla büyütürsen sayfaya sığmıyor. Başka bir büyütme yolu var mı? Peki daha iyi diyor gönül. Benim için de zor oluyor. Yani görmek zor oluyor. Ama ne yapalım? Daha fazla büyütmüyor Niye böyle? Murat, bu metni daha çok büyütme imkanımız var mı Murat? Murat bizi duyuyor. Eğer daha çok büyütme imkanı varsa zaten Murat büyütür arkadaşlar. Peki, demek ne yapacağız arkadaşlar? Bizden dört kişiden Bunların böyle yaptıklarına dair şahitlik yapmalarını isteyeceğiz. Faklubu en yeshede, alehin ne bi yani fuş yaptıklarına dair şahitlik yapmalarını isteyeceğiz. Arbata <gülüyor> minkum, bizden dört kişiden, yani sizden dört kişi diyor Allah Teala. Ey, peki sizden kasıt nedir? Minkum <gülüyor> kim demek? Ey, arbata min rijalil. Müminine yani mümin, mümin erkeklerden dört kişi yani dört mümin erkek kişinin şahitlik yapmasını talep edeceğiz. Peki her mümin erkek bunu yapabilir mi? Hayır, bu ahrariyim diyor. Bir de hür olacak değil mi? Köle olmayacak mesela. Yani hür mümin. Bir de tabii burada yok, yok ama akıl ve balık da olması lazım. Bu şekildeki dört mümin erkekten bu kadınların böyle bu şekilde kuvuş yaptıklarına dair şahitlik yapmalarını isteyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Kal <gülüyor> al Zühri diyor. ki Madat al Sunnatu min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Khalefetin bagdou ala takbala ala takbala Şehadetün nisai fil hududi. Duydunuz mu arkadaşlar? Demek nasılmış sünnet? Madat es sünnetünün rasulillahi. Rasulullahın sünneti ve halifeteyni ba'dahu. Ve ondan sonraki iki halifenin sünneti nasılmış arkadaşlar? Elle tukbele şehadetün nisai. Kadınların şahitlerini, şahitliğini kabul etmeme şeklinde olmuştur. Peygamberimizin Döneminde demek ki buna göre Peygamberimizin döneminde ve ilk iki halife olan Ebubekir Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma döneminde ne olmamış arkadaşlar? Kadınların şahitliği kabul görmemiş. Hangi konuda? Fil hudubi hadler konusunda. Ne demek hadler arkadaşlar? Ne diyelim had, çevirelim hadleri kelimesi. Cezalar çok güzel. Bazıları bazı arkadaşlar şöyle diyorlar: Had cezası diyorlar doğru mu sizce? Mesela had cezası desem doğru bir şey söylemiş olur muyum? Siz kullanıyor musunuz böyle bir şey? Harika. ikisi aynı anlam. Yanlış. Lütfen ceza cezası oldu. Harika, güzel diyorsunuz. Dolayısıyla lütfen konuşmalarınızda had cezası demeyin. Had deyin veya ceza deyin. Ee, tazeden ayırmak için e, kullanılabilir diyor e, 169 numaralı arkadaşımız. Bazen öyle söylenmişti ama yine de zaten e, had evet had deyince zaten arkadaşlar kastımız e, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde belirlenmiş olan cezalara biz had diyoruz arkadaşlar. Bazıları bunu hadiste de mesela işte içkinin cezası biliyorsun içkinin cezası Kur'an-ı Kerim'de yok hadiste e, vardır bunlar had kapsamına giriyor. Ama eğer bir şey hakimin takdirine kalmışsa e, onlara da diyoruz. Yani böyle bir ayrım için belki ama doğru bir şeydi zaten hat ve ceza aynı anlama geliyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden had cezası denemeye çalışalım. Had diyelim veya ceza diyelim. Peki eee Süheri, maddet al-Sünnet min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ve al-Ḫalifatini bagdahu ala takbala şahadet nisai fi al-hududı. Ve şartı tal-arbağa Neden arkadaşlar? Dört şahit getirildi. Ya yani şimdi biliyorsunuz, diyelim ki bir hırsızlık olayında kaç şahit lazım? Bir hırsızlık olayına kaç şahit lazım arkadaşlar? Yani bir kişinin hırsızlık yaptığını kaç kişiyle bir kişi diyor Hülya bir mi? Hayır iki değil mi? iki şahit lazım. Daima iki şahit lazım. İslam'da e, bir kişinin şahitliğiyle olmaz. İki şahit lazım arkadaşlar. Tamam iki ve diğer bütün suçlar arkadaşlar. Bütün suçlar bütün bu suçların iki e, iki erkek mi diyor e, Elif? Çoğunda erkek. Çoğunda erkek. bazılarında kadınlar da var tabi. E, ama iki kadın olmaz. Elif. Değil mi biliyorsun? Bakara Söresinde e, Hayır Melek Nur. Hepsinde dört değil. Hepsinde iki. Sadece zinada dört. Sadece zinada dört. Dolayısıyla böyle bir şey. Peki neden? Neden zinada dört? İşte onu söylemeye çalışıyor. Baş tutel erbahatü fi zina. Zinada dört şahit getirilmesi Şart koşulmuştur. Neden? Tağlizan alel mudda'i Mudda'i ne demek arkadaşlar? Mudda'i Muddi'nin iddiasını kuvvetlenen. Muddi değil, mudda'i değil mi Ayşe? İddia eden kişi doğru. Ama tağlizan alel ne demek tağlizan alel? Yani iddiayı e, Yani iddiada bulunan kişiye durumu güçlendirmek için yani çünkü bir de zina söz konusu. Şimdi biraz sonra okuyacağız arkadaşlar. Şeriat'a göre ki dört mezhebimizin dördünde de aynı kanaat vardır. Ve burada unutmayalım biraz evvel söylemiştik müfessimiz evli kadınlardan bahsediyoruz. Şeriat'a göre evli bir kadın veya evli bir insan zina yaparsa bunun cezası nedir? Şeriat'a göre arkadaşlar nedir cezası? rejimdir değil mi rejim yani peki rejimden daha korkunç bir ceza olabilir mi daha öyle başka bir ceza var mı neredeyse yok diyebiliriz belki hani ellerin ayakların çaprazlama hani yok gibi elifin dediği gibi yok gibi o kadar ağır bir ceza e şimdi siz bu kadar ağır bir cezayı öngörüyorsunuz bir davranış için o davranışın çok sağlam delillerle ispatlanması gerekmez mi bir kişi böyle bir iddiada bulunuyorsa bunu net bir şekilde ispatlaması gerekmez mi? Aksi takdirde mesela ben birine kızıyorsam giderim hakimede hakim mi bu cinayet yaptı derim hadi bakalım bir de e, hani icabında uydururken bir iki şahit bulurum adamı ondan sonra rezmedir. Çok e, önemli bir ceza. Olduğundan dolayı bu cezanın e, gerçekleşmesi için iddia edilen suçun en az dört kişinin şehadetinde ispat edilmesi lazım arkadaşlar. Evli kişi erkek olursa Fatma Nur peki e, vallahi Selma, önce Selma'ya söyleyelim ya dört kişi anlaşıp yalan söylerse ya hepsi yalancı şahitse artık onların cezasını da kıyamette Allah fazlası verecektir. Hani olabilir mi? Olabilir. E, yani gerçekten de e, dört tane yalancı şahit bulabilirsiniz ve dört tane yalancı şahitle bir erkeğin veya bir kadının zina yaptığını zina yaptığını e, o şahitlere o şahitlere söyletebilirsiniz eğer böyle bir şey olursa o zaman tabii hakim mutlaka başka bazı belki deliller de isteyecektir fakat dört şahidin şahitliği yeterlidir ve o kişi tecmedilebilir şere ate göre arkadaşlar bu bir ikincisi ee, hocam evli ay kişi erkek olursa Fatman Nur Kılıç. E, zina konusunda kişinin erkek veya kadın olması fark etmez. Erkek de olsa dört kişi bunun zina yaptığını, evli olduğu halde zina yaptığını ispat ederse, buna şahitlik yaparsa recm edilir. Kadın da olsa recm edilir. Tamam? Hanife çok doğru söylüyor. Yani galiba yani dünya tarihinde acaba Bilmiyorum yani zina kadar ispatlanması zorlaştırılmış başka bir şey var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ee, Gönül Yılın diyor ki peki yargılan 4 yani şahide, şahide rağmen rejim cezasını uygulamayabilir mi? Uygulama olasılığı var mı? Eğer hakim şüphe içerisindeyse uygulamayabilir. Ve üstelik şahitlere de ceza verir. Çünkü Yalan şahitlik de aynı şekilde büyük bir günahtır. Bir de aynı zamanda ne ne ol iftira oluyor yani Nur Suresinde biliyorsunuz o, o da geçiyor yani zina yapmamış bir kişiye zina isnat etmek neydi arkadaşlar? Zina yapmamış bir kişiye zina isnat etmek neydi? Nur Suresinde geçiyor yazın bakalım hadi. Kazif evet nedir yani yazdı? Kazif kazif de cezadır ve Hülya da yazdı. 80 değnek lazım. Aa, işte bu adamlar dünya hayatında 80 değnek yerler sırtlarına. Eğer hakim şüphelenirse ve araştırmaları sonucunda bu dört kişinin de iftira attığını tespit ederse her birine 80 değnek atar arkadaşlar. Evet, e, kadınlardan bahsedilmiş bu yüzden mi Ebu Müslümel İsfahani lezbiyenlikten bahsediyor? Aynen öyle Hanım. Vellâti dediği için Vellâti dediği için Ebu Müslim burada söz konusu olanın kadınlar oldu. Zaten erkek yok ki burada. Hiç erkek yok. Vallahi kadınlar. O kadınlar ki fuhuş yapıyorlar. Bir de altındaki 15. ayette de erkeklerden zaten bahsedecek. Yani hem burada zina hem orada zina olmaz diyor müfessir. Bir de Nur Suresinde zina bunlar hep birbirin tekrarı olur. Tekrarda Doğru olmaz yani bu durumda diyor müfessirimiz. O yüzden bunların her birinin ayrı bir olayla ilişkili olduğunu söylüyor. Müfessir Ebu Müslim'e göre 15. ayet lezbiyenlerle ilgili. Biraz sonra okuyacağımız 16. ayet geylerle ilgili. Ve Nur suresindeki 2. ayette normal zina erkek ve kadın arasındaki gayrimeşri ilişkiyle ilgilidir. Dediğim gibi arkadaşlar... Ee, belki de dünyada ispatlanması en zor davranış, en zor suç, e, zina suçudur. Çünkü şeriatte belirtilmiş yani bu şahitlerin bunları nasıl görmesi gerektiği detaylarına girmiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Yani o şekilde şeriatta belirtildiği şekilde ki şeriat e, bu konuda e, kararını hadislerden hareketle e, vermiştir yani hadisleri kullanarak bu karara bu sonuca varmıştır şeriat kitaplarımız buna göre hazırlanmıştır bu konuda e, ikinci ayet vahide Nur suresinin ikinci ayeti biraz sonra bahsedeceğiz zaten e, e, o kadar tarihte rejman hareket örneği var mı diyor Elif Nur alan söyleyeyim ya çok zor olduğu için ispatlanması da çok zordur. O yüzden tarih boyunca çok az uygulanmıştır. En az uygulanan ceza rejim cezasıdır. Peygamberimiz döneminde rejim edilen bir iki kadın olmuştur ve erkek de olmuştur. Erkek mesela gelip itiraf etmiştir. Bir erkeğin arkadaşlara zina yaptığı iki şekilde sabit olur. Ya dört şahit çok açık ve net şekilde bu erkeğin o ilişkiye girdiğini gözlerinde görmüş olduğunu söyleyecek ee, ya da erkek kendisi gelip itiraf edecek. Ben zina yaptım diyecek. Ee, Hanife Demirhan kendi aleyhine dört kere şahitlik etmiş olmak, yani itiraf edecek, diyecek ki dört kere değil ben zina yaptım derse bir erkek o e, onun sözüne itibar ama tabii ki dönmemesi lazım yani. Mesela bir gün geldi hakim dedi ki hakim ben, ben zina yaptım, beni suçumlu, yani beni temizle. Hani peygamberimiz zamanında olmuş ya. Hakim peki diyor, ertesi gün efendim ben şaka yaptım ya da yalan söyledim, öyle bir şey yok derse hakim yine vazgeçer yani rejim etmez. Çünkü adamın hayatını sonlandırmak, rejim etmek çok büyük bir cezadır. O yüzden kişi kesinlikle recm edildiği ana kadar e, bu itirafından vazgeçmeyecek. Hatta recm edilirken mesela taş atıyorsunuz. O arada adam bir yolunu buldu. <gülüyor> çıktı to o gömüldüğü topraktan çıktı ve kaçmaya başladı. Peşinden gitmeyeceksiniz ve bırakacaksınız kaçsın gitsin. Yani bu da var. E, dolayısıyla son anına kadar itiraf etmesi lazım. Böyle örnekler sahabe döneminde olmuştur, peygamber döneminde olmuştur. Kadın peki nasıl olur? Kadının da üç şekilde olması mümkündür. Yani zina yapmış olduğunu ispatlanması mümkündür. Bir yine dört erkek kadının zina yaptığını çok açık ve net bir şekilde gözleriyle göreceklerdir ve bunu e, bunu e, anlatacaklardır hakime buna şahitlik yapacaklardır bu bir yani dört tane şahitle sabit olacaktır ya da kadın itiraf edecektir kadın da gelip diyecek ki erkek gibi ben zina yaptım diyecek e, ve tabii hakim hemen peki sen ne yaptın gel sen ne demeyecek yani ya sen ne dediğinin farkında mısın işte sen re rejimin ne olduğunu biliyor musun zinanın ne olduğunu biliyor musun nasıl oldu, işte nasıl yaptınız falan detaylandıracak. Yani hakim herhangi bir şüphe kalmayacak hakimin kafasında. O şekilde netleştirecek ve kişi eğer sürekli ben böyle yaptım, işte burada belirttiğim gibi bunları yaptım, ben bunu bilerek yaptım diyorsa, itiraf ediyorsa o zaman rejim 3 Üçüncü bir yol erkekinkinden farklı olarak bu ikisi erkek içinde vardı. Üçüncü bir yol kadın hamile kalırsa. Eee <gülüyor> Yani diyelim ki bir kadın düşünün, bu kadın e, mesela e, e, evlenmiştir, daha sonra kocasına ayrılmıştır, ama hiç kimseyle nikah bağı yok, hiç kimseyle bir e, e, nikah kıyma gibi bir şeye gitmemiştir, mutan nikahı da kıymamıştır. E, fakat bu kadın hamile kalıyor. O zaman eğer böyle bir kadın hamile kalmış ise bu ciddi bir şüphedir yani bu kadının zina yaptığı konusunda ciddi bir şüphedir. Hakim bunu ama ev, ama ev, yani daha önce evlenmiş fakat dul. Yani şimdi bekar değil yani. Bizim bekar boşanmış. Bizim bekardan kastımız arkadaşlar yani yüz sopa vurulacak olan bekardan kastımız evlenmemiş olan demektir. Evlenip boşanmış olan kişi evlenmiştir. O bir kere evlenmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durumda eğer böyle bir kadın hamile kalmışsa, hamilelik de burada bir nedir arkadaşlar? Bir gerekçedir. Ama hakim bunu iyice araştırması lazım. Bazı mezheplerimiz hamile kalmayı zina yani biz zina gerekçesi olarak ve rejim için bir delil olarak kabul etmiyorlar. Yani çünkü herhangi bir şekilde diyorlar bu olmuş olabilir zina olmak zorunda Ama bir grup alimimiz hamile kalmayı eğer evli değilse birinin hamile kalmasını bir zina delili olarak kabul etmişler. Peki bu konuya fazla girmeyelim. Çok anlattık bu konuyu. Bu kadar yeter ister, isterseniz. Biraz metni okuyalım. Ne dedik? Evet işte yani bu yüzden arkadaşlar yani e, çok şiddetli bir ceza olduğu için e, öyle e, hani her önüne gelen böyle bir iddiada bulunmasın diye dört tane şahit istemiş Kur'an. Yani niye dört şahit? Bundan da. Yani tarlı zana alal muddai demek bu. Bu anlam oldu mu? Anlaşıldı mı? Bir de ve sütren alel ibade Aynı zamanda kulları muhafaza etmek, kulları yani örtmek, günahlarını örtmek. Yani mesela Üç kişi bile görse, üç kişinin gelip söylememesi lazım. Söylerse çünkü dördüncü şahidi yok. Dördüncü şahit olmadığı için de üç kişinin şahitliği de olmaz. Onlar da iftira e, yapmış olarak kazıf cezası. Yani bu şekilde Allah'ın yani icabında müminin kulunun, mümin kulunun günahını örtmeyi de, hani böyle orta izah edip anlatıp açıklama yerine örtmeyi de, e, öngörmüştür diyor müfessizimiz arkadaşlar Vakıla başka bir görüşe göre ise liyekume nisabu şehadeti kâmilen yani bunlar yani bu belirttiklerimiz değil yani hani bir sürü anlattık ya şimdiye kadar e, hayır diyorlar bir, başka bir görüşe göre bunlar söz konusu değil peki niye dört şahit istenmiştir Of, vay da ne rittek varlim, Yani dedim ki, tağlizan al mudda'i, yani bunun anlamı nedir? Yani iddia edenin e, iddiasının e, ha orayı mı diyorsun? Peki vasıtlan al al ibab yani kulların, kullarını korumak, kullarını muhafaza etmek, örtmek. Evet, yani İslam'da insanların günahını, günah işlediklerini görseniz bile onları e, ulu orta anlatmak değil, örtmek esasdır arkadaşlar. Siz bir Müslüman kardeşinizin bir kabahatini gördünüz, bir suçunu gördünüz, bir hatasını gördünüz. E, bunu ulu orta yaymak işte şu şöyle yaptı bu, böyle yaptı diye onların dedikodusunu yapmak değil. Bunları örtmek esastır. Ama ne zaman örtmeyiz? Mesela bir terör olayını, siz bir Müslümanın diyelim ki işte molotov hazırladığını görüyorsunuz ve bunun işte onu bir Müslümanın evine veya ne bileyim biri atacağını daha görüyorsunuz. E ben neyse bunu söylemeyeyim falan demek doğru olmaz. Yani topluma zarar veriyorsa, kişiye zarar veriyorsa, yani başka kişilere zarar veriyorsa, toplumun düzenini bozuyorsa, devletin nizamını bozuyorsa, ailenin huzurunun nizamının sistemini bozuyorsa, bunun gibi yani kişinin toplumun haklarına ihlal e, varsa, o zaman orada bizim susmamız, örtmemiz söz konusu değildir. Onu ilgili mercilere uygun bir şekilde anlatmak lazım. Ama yani e, kişinin kendisiyle alakalı yani bir şeyse orada bunları... E, ulu ortak konuşmak dedikodusunu yapmak yerine örtmek daha doğrudur. Men satera, değil mi? Yani kim dünya hayatında Müslüman kardeşinin e, bir aybını örterse değil mi? Satera Allahu yamal kıyamet diyor hadiste. Allah da kıyamet gününde onun on kusurunu, on günahını, on aybını örter. O yüzden e, örtmeyi de bilmemiz lazım. Yani burada da dört şahit getirilmesinin, getirilmesinin istenmesi nedenlerinden biri de yani kulların günahlarını, kulların hatalarını örtmek, bu orta bunların konuşulmasına mani olmaktır. Ee, i̇nsanlar yeri geliyor, evladını ihbar ediyor. Ne demek Ayşe? <gülüyor> Suç işleyecekken, tabii ki yani harika, çok güzel, bunu yapan bazı babalar var. Bunu yapan bazı anneler ve Allah razı olsun onlardan yani başkalarına zarar verecek bir şey yapacaksa mesela özellikle esrar, eroin gibi şeyler e, pazarlıyorsa, satıyorsa, başkalarının bunları kullanmasına sebep oluyorsa bunları bir anne bir baba görse e, aman aman benim çocuğumdur deyip susmaması lazım. Kendi çocuğuna mani olup ıslah edebiliyorsa kendi yapsın ama yapamıyorsa ki çok zordur. Allah kimsenin başına vermesini o zaman ilgili yerlere bunları söylemek lazım arkadaşlar. Komşumuzun çocuğu yapıyor, eh ayıptır söylemeyin. Demek doğru olmaz. Bunlar topluma zarar veren şeylerdir. Buralarda susmayacağız. Buralarda uygun bir şekilde ilgili mercilere bir haber vereceğiz. Ama dediğimiz bireysel bir şeyse, kişinin kendisiyle ilgili bir şeyse orada e, susulabilir. Şimdi biz dedik ki, müfesli dedi ki, Ayette dört şahit istenmesinin nedeni bu. Ama vakıla başka bazıları demişler ki bu da kıla ki ne ne hatırlatıyor size? Yani müfessirlerin bu kıla dediği sözler ne hatırlıyor? Neyi düşünebiliriz bununla ilgili olarak? Yani bunun zayıf evet itibar edilmeyen görüş zayıf bir görüş olduğunu bize hatırlatıyor. Neymiş o? Eee nisabü şa liqo ma nisabü şehadete Yani şahitlik nisabı tam olsun diye ne demek şahitlik nisabı tam olsun diye biraz evvel dedi ya bir suç işleyen kişinin suçunun ispatı için iki şahit gerekli dememiş miydik iki şahit işte nisabı şahadeti budur iki iki kişinin şahitliği kamilen iki kişinin tam olarak şahitlik yapması peki bu da niye 4 diyor ki ana kulli vahid men çünkü burada iki tane zina zina suçunu insan kendine kendisiyle zina yapmaz ki değil mi? Yani iki kişi var. Bir erkek var bir kadın var. Dört kişi şahitlik yaptığında ne oluyor? İki şahit kadına, iki şahit erkeğe düşmüş oluyor. Demek yine ikiye düştü. Dört şahit istenmesinin nedeni buymuş. Mesela bir hırsızlık olayını bakıyorsunuz kişi işte bir şey çaldı. E orada e, iki kişi bakın bir kişi bir suçladı, iki kişi şahitlik yaptı. Burada da iki kişi suç işlemiş, karşılıklı değil mi zina? Karşılıklı bir suçtur. Bir erkek bir kadın var. O zaman iki iki kişi kadının zina yapmasına şahitlik yapması gerekir. İki kişide erkeğin zina yapması yaptığına şahitlik yapması gerekir. Eder 4. İşte bir görüşe göre de bunun içindir. Allah fena bir görüş değil değil mi? Yani her ne kadar müfessir zayıf demişse de yani fena bir görüş değil değil mi arkadaşlar? Yani dört şahit. Niye dört şahit? Çünkü iki kişi var. Suç iki kişi var. Her birine iki şahit düşer. O da eder dört. Peki. Kamilun ala kulli vahidi münezzaniyeyni kessa'il hukuki. Diğer, diğer e, haklarda da olduğu gibi. Bütün haklarda iki şahit isteniyor. Burada da iki şahit e, olması lazım. Ve müfessir diyor ki Allah rahmet etsin ahlusiye. Bak Nebiye mantıklı dedi. Selma mantıklı dedi ama bak ne diyor? Selma bak ne diyor? Bu görüşün yani zayıf olduğu ortadadır diyor. Bu görüşe zayıf bir görüş olduğu ortadadır diyor. Ee, bak ne dedi bize görüyor musun Selma Nebiye bize söylüyor bunu. Ha, Allah rahmet etsin. Neyse. Peki bu da ki yani arkadaşlar festeshidu yani şahit getirin, şahit isteyin, ee, e, şahit isteyin. Ee, emri kimedir? yani? Kim şahit istesin? Kim şahit getirsin? Kim hitap ediyor ayet? Sorumuz bu. Büyük müfessir, al-kitab bu, burada hitap Qila bir görüşe göre hakimleredir. Yani bir kişi gitti dedi ki, falan kişi, yani bir zina olayı konuşuluyor. Bir kişilerinin zina yaptığı veya bir kişi gidip diyor ki ben zina yaptım. Her neyse böyle bir olay olduğunda hakim dört şahit isteyecek. Dört şahitle bunu ispatlaman lazım. Eğer dört şahitle bunu ispatlamazsan o zaman sen müftelisin O zaman hitap kime oluyor? Hakimlere. Ey hakimler eğer size bir zina olayı intikal ederse dört şahit isteyin. Dört Müslüman şahit gelsin buna şahitlik yapsın. Başka bir görüşe göre ise kocalar içindir veya eşler içindir. Mesela kadın kocasının başka kadınlarla zina yaptığını iddia ediyorsa bunu hakime söylüyorsa e, e, kadının aynı zamanda ne yapması o ayet diyor ki ey kadın senin kocanın zina yaptığını mı iddia ediyorsun? O zaman dört şahit getir dört şahitle bunu ispatla. Veya erkeğe diyor ey erkek sen karının eşinin Başkası zina yaptığını mı iddia ediyorsun. O zaman dört şahit getir. Yani bir rivayete göre, bir yoruma göre buradaki dört şahit getirin Erkek hakimleredir. Bu hitap hakimleredir. Başka bir görüşe göre ise eşleredir. Yani hangi eş eşinin zina yaptığını iddia ediyorsa o dört şahit getirmelidir. Diyor müfessiriniz. Bakın e, büyüttü galiba şey. O Gül Hanım çok güzel bir soru sordu. Gizli kameralar dört çayet yerine geçer mi? Ne dersiniz? Gizli kamera. Hatice diyor ki geçer. Bir arkadaşlarımız ne diyorlar? E, geçmez. Elif elbette diyor geçmez. Geçmeli geçer. <gülüyor> Peki kamera da? hile olabilir evet arkadaşlar ama sahtekalık yapılabilir doğru montaj değilse geçer diyor akıllı hür olması lazım diyor neyse e, gizli kayıt etik değil diyor e, bak güzel şeyler şeylere yazıyorsunuz e, yani e, e, e, arkadaşlar e, son, ne dedik sonuçta Zehra'nın dediği cümleden başlayalım sonuçta bir insanın hayatı söz konusu değil mi yani eğer siz kabul ederseniz o adamın hayatına son vereceksiniz veya kadının hayatına son vereceksiniz. Şimdi bunu bir teknolojik aletle yaparsanız e, burada bir takım şüpheler e, söz konusu olabilir, varit olabilir. O yüzden genelde mahkemeler, genelde özellikle e, mesela benim bildiğim kadarıyla Arabistan'da mahkemeler... E, Evet Mustafa Bey'in dediği gibidir. Ben de aynı kanaatteyim. Arabistan'da mahkemeler teknolojik ürünlerle yapılmış kayıtları geçerli kabul etmez. De, daha doğrusu etse bile yani ona binaen mesela rejim cezası vermez arkadaşlar. Çünkü bu çok ağır bir ceza üstelik. Bu da mutlaka dört Müslüman erkeğin çıplak gözle bu olayı görmüş olması gerekir hani hatırlarsınız bak size en basit bir örnek vereyim. Ya konuyu çok uzattık ama mesela Suudi Arabistan'da hala hala arkadaşlar ayın Ramazan bayağı önümüzde Ramazan var. Ramazan başlaması için ayın çıplak göze görülmesi lazım. Ya şeyle, teleskopla baksak olmaz mı? Olmaz. Ya dürbünle baksak olmaz mı? Olmaz. İlle niye? Çünkü peygamber demiş ki gözle göreceksiniz demiş. O yüzden Suudi Arabistan'da ve onun gibi diğer ülkelerde insanın gözü, çıplak göz esastır. Zinada ve diğer davranışlarda çıplak göz esastır, çıplak gözü görmüş olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla teknolojik aletlerle bunları ispatlamaya çalışmak yeterli olmaz. Tabii bu hiç anlam ifade etmez mi diye söylemiyorum. Ama hakim bunlara belki bundan dolayı bir tazir cezası verebilir fakat rejim cezası vermez. <gülüyor> Selma, yani o erkeklere mi soracağız ne yapıyordunuz orada Selma? Ee, erkeklere mi soracağız ne yapıyordunuz? Evet az vakit kaldı. Bunu şeyde konuşalım ya. Yüzde derste konuşalım. Ya, biraz metin okuyalım. Bir şey okuyamadık ya. Allah'ım yarabbim az vakit kaldı. Peki bunu eğer gelirseniz yüzde derse orada e, konuşalım arkadaşlar. Tamam mı? Ee, daha bir sayfanın yarısı bile okuyamadık ya. Tamam dönüyorum. Fein şehidu aleyhinne. Eğer o dört kişi bu kadınların aleyhine şahitlik yaparsa, hangi konuda? Bil-i'tiyani, fuhuş yaptıklarına dair. Yani bil-i'tiyanil fahişeti, fuhuş yaptıklarına dair bu dört kişi şahitlik yaparsa ne yapacağız? fe ku ne Onları ne yapın? Yakalayın, tutun, e, koyun, ey yani, fe hbi ne Onları hapsedin, o ku ne ceza olmak üzere, ceza olsun diye onları tutun, hapsedin. Nerede? Fil buyuti evlerde. Evlerde onları hapsetin. Vaj'aluhâ sicnen o evleri de onlar için hapis yani o, o evlerde onları mahpus edin. Yani, yani hapise atın. Öyle diyelim ve aza lüha yani o evleri onlar için zindan yapın yani zindana çevirin öyle diyorum. zindan gibi yapın peki ne zamana kadar böyle yapalım hatta yet vaffahunnel mevtu yani birebir çeviri yapacak olursak ölüm onları alıp götürünceye kadar yani ölünceye kadar demek ki eğer Dört kişi bunların zina yaptığına, yani kadınların, burada söz olan kadınlardır, kadınların zina yaptığına yine zina diyoruz. Çünkü müfessirimiz zina olarak bu olayı gördü. Ebu Müslim zina olarak görmüyordu. Bunların zina yaptıklarına şahitlik yaparsa, o zaman o kadınları tutuyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Evde onları hapsediyoruz. Evleri de onları zindana çeviriyoruz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Peki el murad bi tevve tevve yeteveffa tevfen yani bi tevve diyelim. Burada peki tevaffadan kasıt nedir hani diye hatta yetevaffun. Bu kelimeden kasıt nedir? Yani vefattan kasıt nedir? Fi aslin yani asıl itibariyle manahu bu kelimenin manası ey, el istifao istifadır. Demek ki Vefa kelimesi istifa anlamında asıl itibariyle. Peki istifa nedir? Ve hu kabdu O da kabz etmek, tutmaktır, almak. Kabz etmek, tutmak, almak demektir o da. Demek ki almak anlamına, tutmak, kabz etmek anlamına geliyormuş. Taqulu mesela Arap der ki Arap der ki Teveffeytu mali ala fulânim. Ne demek yani malımı? Vastovfetu der, yani vastovfetu, ala filan. Yani tavfetu malı ala filan. İstovfetu malı ala filan. Bunun anlamını işte şu bacak kelimeyle anlama, "İsa qabattahu", yani sen malını bir kişiden aldın, malını bir kişiden aldın. Aldın zaman dersin ki tavfetu malı ala filan. Ben falan kişiden malımı aldım, malımı kabzet. Demek ki bu anlama geliyormuş. Araplar da böyle kullanıyorlarmış. Peki e, e, peki devam ediyoruz Hülya. Sorunun cevabı biraz sonra gelecek. E, peki ve isnadu ila'l maut. Bu da peki kabz etmek niye mevte ölüme peki isnad edilmiş? Yani ölüm alıncaya kadar. Niye öyle bir şey yapılmış? Böyle bir şey olabilir mi? Ölüm insan mı ki gelsin alsın? Ve isnadu ila'l bi'tibari teşbihin burada bir teşbih vardı. Teşbih itibariyle olmuştur. Eee bi'tibari teşbihin bir şahsın. bunu bir şahsa teşbih etmek, bir şahsa benzetmekle yef'alu zalika bu işi yapan yani gelip malı alan veya bir şey alan kişiye benzetmek suretiyle yani burada bir benzetme vardır. Bir benzetme yapılmıştır. Yoksa gerçekte ölüm bir kişi gelip bir varlık gibi gelip kişinin canını almaz arkadaşlar. فَهُنَا كَيْسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ O zaman ne oluyor burada? Ee, isti'areyi e, mekniye vardı yani. Kinaye yoluyla istiare yapmıştır arkadaşlar. Yani istiare var, benzetme yapılmıştır. وَالْكَلَامُ عَلَى هَرْثِ mudafin. Aynı şekilde burada arkadaşlar e, kelamda muzaf hasbedilmiştir. Muzaf, muzaf var, muzafın ne var biliyorsunuz? Muzaf hasbedilmiştir. O zaman mana nedir peki? Yani muzaf hasbedilmeden nasıl olması lazım? Oel mana? O zaman mana şöyle oluyor: Hatta yakbıda arvahhınna almoutu, yani ölüm o kadınların ruhlarını kabzedinceye kadar alıncaya kadardır. Eğer biz muzafı getireceksek cümle içerisine e, böyle olacak arkadaşlar. Peki devam edelim biraz daha okumaya çalışalım. Velaye ju'zu en yuradu minat tawaffa ma'nahu'l meşhur. Burada diyor bizim eee ya yetawaffa kelimesine bu bilinen meşhur manasını vermemiz doğru olmaz çünkü o zaman yasırı kelamı bîmenzileti hatta yumi tahunel maûtu. O zaman ölüm onları ölüm, ölüm onlar öldürünceye kadar anlam ortaya çıkar. Eğer diyor biz burada tevafük kelimesine bildik manasını, gerçek manasını, öldürmek manasını verirsek, o zaman sözün anlamı şu olur: ölüm onları öldürünceye kadar. <gülüyor> Halbuki bunun bir manası ölüm onları öldürünceye kadar gibi bir cümle olmaz diyor. Böyle bir mana olmaz. Peki o zaman ne olur? İlla ancak en yukdara, mudafun, ancak bir muzaf takdir edilirse olabilir. Yusnedü ileyhil fiilü, fiilin kendisine isnat edildiği bir muzaf takdir edilirse en yukadderu, mudafun, yusnedü ileyhil fiilü, kendisine fiilin isnat edildiği bir muzaff takdir edilirse o zaman olabilir. Peki ey, o zaman şöyle olur. Melaiketül Mauti. Yani ne demek? Hatta yetevaffahunnel mavti değil. Arkadaşlar hatta yetevaffahunnel melaiketül Mauti. Bakın melaike kelimesini izafe ettik. O zaman olur diyor. Yani ölüm meyleği onları öldürünceye kadar. Ama böyle bir muzar takdir etmezsek o zaman ölüm onları öldürünceye kadar olur ki Müfessiz diyor ki Arapça'da böyle bir kullanım söz konusu olmaz diyor. أو ya da يجعل الاسناد mecazen ya da isnadı yani buradaki isnadı yani ölüm onları öldürünceye kadarı mecazi olarak e, düşünürsün. من اسناد ما للفاعل الحقيق yani hakiki faile isnad türünden mecaz olarak değerlendirirsen o zaman e, ilâ eteri e, fi'lihi yani hakiki manada fi'lini işleyen kişinin bir, böyle bir failin e, olduğunu düşünürsen ve ona isnat edersen mecaz olarak o zaman da mana olabilir. Aksi takdir ediyor. Buna biz ölüm onları öldürünceye kadar gibi bir anlam verirsek bu doğru olmaz diyor. Müfessirini birincisi buydu. Neydi? yani onları evde hapsedeceğiz ne zamana kadar ölünceye kadar. Av ya da ikinci bir şey daha söylüyor. Neymiş o? Yec ala Allahu le ya da Allah onlara bir yol gösterinceye bir yol açıncaya kadar ey yani mukhricen yani onları çıkarıncaya kadar bil el habsi hapistan يَشْرَعُهُ مِنَ الْحَدِّ لَهُنَّا O da peki Allah nasıl onları hapisten çıkaracak? Hani evde hapsetmiştik ya, nasıl onlara yol gösterecek, nasıl çıkaracak? Yani yeni bir, yani onlar için bir hat tayin etmekle. Yani yapmış oldukları e, suça bir ceza tayin etmekle. İşte şu cezayı çekerlerse o zaman onları çıkarın gibi. Böyle bir ceza takdir edecek Allahu Teala. İşte o cezayı da çekince artık o hapisten kurtulabilirler. Kalehu İbn-i Cerir. Bunu da İbn-i Cerir söylemiştir. Vakracel İmaman'i eşşafi'yi ve Ahmet'u. Bu iki imamımız demiştir. İbn-i Cübeyr affedersin. Hanife tam tam. Bu böyle iyi göremedim sizi so yanlış sokuyorum. Hanife'de o İbn-i Cübeyr. Vakracel İmaman'i eşşafi'yi ve Ahmet'u. Ve gayruhumâ. Ubade bin Samit Samit'ten gelen bir rivayet. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz İza nezele aleyhil vahiyu Vahiy peygamberimize nazil olduğunda Ama burada el vahiyu geldiğine göre nasıl vahiy? Yani demek ki bu evlerde mahpus kadınlarla ilgili vahiy. Bakın çünkü el vahiyu eliflamlı gelmiş değil mi? Yani marife gelmiş. O zaman hangi bir vahi değil? Hangi vahi evlerde mahpus kadınlarla ilgili vahi geldiği zaman. İza nezele aleyhil vahiyu bunların hani dedik ya Allah diyor gösterinceye kadar. İşte buna dair vahi geldiği zaman karabizalika. Peygamberimiz bundan dolayı ne oldu arkadaşlar? Ee, ne olsun karabizalika? Yani ne yapsın peygamberimiz? Tedirgin oldu demiş. Olabilir. Ee, sıkıntı. Evet. Daraldı. Doğru. Daraldı. Sıkıldı. Üzüldü. Tedirgin oldu. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Ondan sonra İrbedde ve verbedde vecu. İrbedde yerbeddu. irbidet arkadaşlar nedir? İrbedde vecu yani ne oldu yüzüne? Yüzü soldu. Harika dambe beyaz oldu. Benzi atlı çok güzel be. Ayşe benzi attı demiş. Harika, çok güzel. Evet. Ve fi lafzın İbn Cerir İbn Cerir'in ifadesinde şöyle geçiyor. Ya'hudu ya'hudu yani vahiy peygamberimizi aldı, çevirdi. Ne çevirdi? Ne hale soktu? Gayet etil ghushi. Neye benzetti? Adeta peygamber el ghush ne diyor? Ghush baygın. Adeta sen sanki yani sen kendinden geçti peygamberimiz. Demek o kadar ağır bir hani şey geliyor ki bir çözüm, bir yol, bir ceza geliyor ki peygambere çok ağır geliyor. zaten diyor lima yecidu min Bu inen vayın ağırlığından, içindeki cezanın ağırlığından dolayı adeta peygamberimiz böyle bir baygınlık tuttu. O hale geldi. Fezale aleyhi zatun yevmen işte bir gün peygamberimize bu vahiy nazil oldu. Yani bu zina yapanlarla ilgili vahiy nazil oldu. فَلَمَّ سُرِيَ عَنْهُ Vay hali bitince قال dedi ki خُذُوا اَنِّي e, Bunlarla ilgili hükmü benden öğrenin. Bu zina yapanlarla ilgili hükmü gelin ben size söyleyeyim. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ Allah onların yolunu açtı. Hani demişti ya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar. Allah onlara bir yol gösterdi. Allah onlara bir yol açtı. Neymiş o yol? Es-Seyyibu Celdümiyetin. Seyyib nedir arkadaşlar? Es-Seyyibu Celdümiyetin. Ne demek Seyyib? Seyyib mi yoksa? Dul, hanife Dul diyor. Evli diyor. Bazı arkadaşlarımız evli diyorlar. Hala aradım cevap bulamadım. Es-seyb bis-seyb ced 100 diyor. Ve rcm bil hicareti harika evlenmiş, çok güzel nikahlı evlenmiş kadın demekti ama arkadaşlar veya erkek. Tamam, nikahlı evlenmiş kadın. Eee ne lazım arkadaşlar? Ced yüz sopa. Başka varcmun bir hicareti. Ve tasla rezmedin. Demek ki eğer bir kadın, evli bir kadın zina yapmışsa, evlenmiş bir kadın zina yapmışsa ve dört şahitle de suçu sabit olmuşsa neymiş onun yolu? Artık hani evde hapsetmiştik ya ölünceye kadar, bir yol gösterinceye kadar, artık yol geldi. Yol neymiş? Bu kadın yüz sopa yiyecek, arkasından da rejim edilecek. Vel bikru, peki bekarsa eğer evde de bekarsa bu zina işini yapanlar etin ona da sadece yüz sopa vurulur sümme sonra nefyu senetin bir yılda ne var bunlar arkadaşlar yüz sopa artı bir yıl sürgün var bunlar arkadaşlar bir yılda bunlara sürgün var evet e, Ubade bin Samit'in rivayeti bu rivayet başta Buhari olmak üzere pek çok kitabımızda hadis kitabımızda geçiyor ee, ve mesela e, rejim cezasının da bu rivayete dayandığına dair e, e, ifadeler vardır. tabii ki uygulamaları da var Peygamberimizin. Ama burada da bu geçiyor. Dolayısıyla bu rivayet çok önemli. Ee, İsterseniz şu satırda okuyup bitirelim şu paragrafı. Ve ruvi rava ibnu ebi an ibni cübeyr ennehu kale demiş ki كانت tı Mer A T O O O L İ S L A M O O L İ S L A M N E D D B L I U D N E Z D E M E A yani dört adil Müslüman bu kadının zina yaptığına biz zinasına zina yaptığına şahitlik yaparsa hibset fiscini o kadın sindana atılır, hapsedilirdi. Ve inkenle eğer bu kadının kocası varsa akadel mehre minha daha önce ona vermiş olduğu mehri alırdı. Yani biliyorsun evlenirken erkek kadına mehir verir. O kadın zina yapmışsa bir kere bir kadın tutuklanır zindana atılır. İki kocası ondan mehrini geri alır. Vermiş olduğu mehri alır. وَلَكِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيَّا مِنْ غَيْرِ تَلَقٍ Fakat yani yine de tabii kadını aç bırakmaz ona yardım eder. E, boşamaksız, Boşamadın ona yardım eder. وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَدُّونَ Bundan başka bir ceza yoktu. Aynı zamanda o erkek karısıyla birlikte de olmazdı. Böyle bir şey vardı. Evet vardı ama zamanımız da doldu. Daha başka rivayetler vardı bu konuyla ilgili. Onlar lütfen okuyun. Dediğim gibi bakın Ebu Nuslu'nun görüşüne hiç gelemedik. ki aşağıda bunlar da var. Lütfen okuyun. Önemli bilgiler var olalarda. İnşallah detaylı bir şekilde konuyu öğrenmiş olursunuz. Bunları okuduğunuzda. Önemli sorular vardı. Daha fazla özen duramadık ama isteyen arkadaşlarımız yüzde eğer olursa ders yaparsa o programda sorarsanız biz de dilimize döndüğünce anlatmaya çalışırız. Birlikte işlemeye çalışırız. Tamam arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Haftaya inşallah Cuma günü son dersimizde görüşürüz arkadaşlar.